Zariyat Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Esip savuranlara, ağır yükü yani vahyi taşıyanlara, kolayca süzülenlere ve işi ayıranlara yemin olsun ki Size vaat edilenler elbette gerçektir. Hesap da mutlaka gerçekleşecektir. Yörüngeleri bulunan göğe yemin olsun ki, şüphesiz ki siz çelişkili sözler içindesiniz. Ondan yani Kur'an'dan savrulan kişi, kendi aleyhine savrulmuş olur. Kahrolsun o koyu yalancılar. Onlar koyu bir şaşkınlıkta ne yaptığını bilmeyenlerdir. Hesap gününün ne zaman olduğunu soruyorlar. O gün onlar ateş üzerinde arındırılacaklardır. Onlara imtihanınızın sonucunu tadın, acele gelmesini istediğiniz şey işte budur denecektir. Şüphesiz ki muttakiler Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri alarak cennetlerde ve su kaynaklarında olacaklardır. Şüphesiz ki onlar bundan önce yani dünyada güzel davrananlardı. Geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde de bağışlanma dilerlerdi. Mallarında açıktan isteyen ve açıktan isteyemeyen kişiler için belirli bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yerde de deliller vardır, kendinizde de. Görmüyor musunuz? Gökte de rızkınız ve size vaat edilenler vardır. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun. Bu vaat edilen gün sizin konuşmanız gibi gerçektir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin yani meleklerin haberi sana geldi değil mi? Hani onlar İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. İbrahim de selam demiş bunlar yabancı bir topluluk diye içinden geçirmişti. Hemen ailesinin yanına giderek besili bir dana eti getirmiş onu onlara yaklaştırıp yemez misiniz diye sormuştu. Yemediklerini görünce onlardan korkmaya başlamıştı. Melekler korkma demiş ve ona bilen bir erkek çocuğu müjdelemişlerdi. Hanımı çığlık atarak meleklere yönelmiş ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım demişti. Melekler ise öyle ama bunu Rabbin söylemiştir. Şüphesiz ki yalnızca o doğru hüküm verendir, bilendir demişlerdi. İbrahim ey elçi melekler! Başka ne işiniz var diye sormuştu. Onlar şüphesiz ki biz suçlu bir topluma üzerlerine çamurdan taş yağdırmak için gönderildik. Bu taşlar aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiştir demişlerdi. Biz orada bulunan müminleri çıkarmıştık. Zaten orada Müslümanlardan olan bir tek ev halkından başka kurtarılacak kimse bulmamıştık. Elem verici azaptan korkanlar için orada bir delil bırakmıştık. Musa'da da dersler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, o bir büyücüdür veya bir cinlenmiştir demişti. Onu da ordularını da yakalayıp denizde boğmuştuk. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Ağat kavminde de dersler vardır. Hani onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. O kasırga geçtiği yerde hiçbir şey bırakmamış, her şeyi kül edip savurmuştu. Semut kavminde de dersler vardır. Hani onlara bir süreye kadar yararlanın, yaşayın denmişti. Rablerinin emrine karşı gelmişlerdi. Bu yüzden bakarlarken onları yıldırım çarpmıştı. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Şüphesiz ki onlar yoldan çıkmış bir toplumdular. ''Göğü güçlü bir şekilde biz bina edip yükselttik ve onu biz elbette genişleteceğiz. Yeri de biz döşedik. Bak ne güzel döşeyiciyiz. Her şeyden iki çift yarattık ki gerçeği hatırlayasınız. Allah'a koşun. Şüphesiz ki ben size ondan gelmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah ile birlikte başka ilah edinmeyin.'' Şüphesiz ki ben size ondan gelmiş apaçık bir uyarıcıyım. Böylece onlardan öncekilere herhangi bir elçi geldiğinde elbette o bir büyücüdür veya cinlenmiştir demişlerdi. Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. Onlardan yüz çevir. Sen asla kınanacak değilsin. Sen gerçeği hatırlat. Şüphesiz ki hatırlatmak müminlere yarar sağlar. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan hiçbir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki yalnızca Allah gerçek rızık verendir, kuvvet sahibidir, güçlüdür. Şüphesiz ki zalimlerin, arkadaşlarının payı gibi haksızlık edenlerin de azaptan payı vardır. Azabı benden acele istemesinler. Kendilerine vaat edilen günlerinden dolayı kafir olanların vay hallerine...